Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'da hemzeminde Damla Özler'le berabersiniz. Maalesef partnerim Rauf bu haftada yok, zira hasta, evde yatıyor buradan, çok geçmiş olsun dileyelim. Ferdel Kabil yayın masamızda bizlere destek veriyor. Hemzeminde bu hafta dünyanın dört bir tarafından sosyal fayda ve sivil toplum haberleri üzerine konuşacağız. Geçtiğimiz birkaç haftada da konuşmuştuk, küresel olarak sivil toplumun, özellikle de uluslararası sivil toplumun alanını kısıtlamaya dair, mümkün olduğu kadar devletler tarafından kontrol edilebilir hale getirildi dair ...bir trend var. Ee, bu yükselen trend aynı zamanda... ...küresel yükselen... ...içe kapanmacılık ve muhafazakarlık... ...eğilimiyle de uyumlu. Daha önceden e, Rusya... Güney Afrika gibi pek çok ülkeden sizlere haberler vermiştik. Yeni yapılan e, sivil toplum kuruluşlarını ilgilendiren yasalar sivil toplumun çalışma alanlarını kısıtlıyor. Hele ki uluslararası sivil toplumun nüfuz alanlarını çok daraltıyor diye. İşte bu kervana bu hafta yeni ülkeler katıldı. İsrail, Sri Lanka ve Macaristan'da ilginç şeyler oluyor. Bu arkadaşların zaten kervana katılmasının bu kadar gecikmesi bile aslında oldukça şaşırtıcıydı. İsrail'le başlayalım. Netanyahu yeni bir yasa tasarısını destekledi. ...açıkladı. Bu yasa tarif göre özellikle e, insan hakları üzerine çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşlarının çalışma e, koşulları oldukça zor, e, zorlaşacak. Zira tasarı Sivil toplum kuruluşlarının İsrail'e görev yapan sivil toplum kuruluşlarının yurt dışından fon almasını yasaklamayı öneriyor. Ee, şu anki yasanın ki şu anki yasaya göre İsrail'deki sivil toplum kuruluşları herhangi bir uluslararası fon aldıkları zaman bunu sadece bildirmekle yükümlüler. Netanyahu bu yasanın çok zayıf olduğunu söylemiş. Bu yeni yasa tasarısıyla ilgili e, İsrail'in tarihinde bir utanç diyenler de var. Peki neden böyle bir e, tasarıya ihtiyaç duyuluyor? E, Netanyahu'nun açıklamasında der ki e, uluslararası hükümetler bizim politikalarımıza karışmak üzere bu sivil toplum kuruluşlarını kullanıyorlar. O yüzden herhangi bir sivil toplum kuruluşunun uluslararası fon almasının engellenmesi gerekiyor. Asıl enteresan olan ve konuklarımızın da eminim ki epey eğlenceli bulacağı şey şu ki Netanyahu bu açıklamasını yaparken şöyle bir cümle kurdu. İsrail demokratik bir devlettir ve kendi kararlarını verebilir. İsrail bir muz cumhuriyeti değildir bu Muz Cumhuriyeti ile ilgili e, yapılan ayrımcılık e, halini bir kenara bırakarak konuşmak gerekirse demek ki uluslararası arena'da hemen hemen bütün muhafazakarlar hep aynı terminolojiyi, aynı analojiyi ve maalesef aynı esprit dilini tırnak içinde kullanıyorlar. Görünen o ki. İsrail'den Sri Lanka'ya geçelim. Bakalım Sri Lanka'da ne olmuş? Sri Lanka e, sivil toplum kuruluşlarının sesini kısmaya çalışmakla suçlanıyor. Transparency International yani uluslararası Mesela Şeffaflık Örgütü hükümete bir mektup yazdı ve sivil toplum kuruluşlarının basın konferansı düzenlemesini, basın açıklaması yapmasını yasaklamanın onları susturmaya dair bir hareket olduğunu ve bunun kesinlikle yapılmaması gerektiğini söyledi. Görünen o ki Sri Lanka son dönemlerde özellikle yine e, aktivist politikaları olan ve insan hakları alanında çalışan ve çevre alanında çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşlarının ülkede basın açıklamasını yapmasını e, yasaklıyor ya da engelliyor. Ve kervana son katılan arkadaşlar Macaristan'dalar. Macaristan yeni bir yasa geçirdi ve Avrupa Birliği e, parlamentosunun tüm kararlarına ve e, reddedişine rağmen... E, ...yabancı e, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını sıkılaştırdı ve zorlaştırdı ülkede. Şu anda Fides Partisi Lanka, e, Macaristan'da görevde ve Fides Partisi'nin e, yöneticileri... Yine uluslararası toplumun, uluslararası e, büyük başların ülkenin iç politikasına karışmak için kullandıkları gerekçesiyle uluslararası sivil toplum kuruluşlarının ülkede daha az ve daha zor koşullarda çalışması gerektiğini savunuyorlardı. Bununla ilgili yasa tasarısını da parlamentolarından geçirmiş bulunmaktalar. Hemzeminde zeminde bu haberlere devam edeceğiz. Ee, sıklıkla küresel sivil toplumda ve küresel sosyal fayda alanında neler oluyor da bakıyoruz. Çünkü bizim Türkiye'de yaşadıklarımız aynı zamanda bu küresel trendlerinde bir karşılığı oluyor. Ee, o yüzden de haberdar olmakta fayda var diye düşünüyoruz. Ama buradan başka bir habere geçiyoruz. Bu sefer Türkiye'den bir habere. Hafta sonu biliyorsunuz babalar günü... Ee, Açev, Ana Çocuk Eğitim Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı bir rapor yayınladı. Türkiye'de Babalığı Anlamak serisinin ilk raporunun lansmanını bugün yaptı. Çok taze bir haber var elimizde. %92 oranında çocukları çok sevdiği için çocuk sahibi olduğunu belirten babalar... %91 oranındaysa çocuk bakımında birinci sorumlunun anne olduğunu söylüyor. Türkiye'de babalığın hallerini bu rapordan takip etmek mümkün. Sadece Türkiye'de babalığın hallerini değil, Türkiye'deki erkekliği de buradan takip etmek mümkün. Araştırmaya göre babaların %50'si çocuğunu hiçbir zaman tuvalete götürmediğini, %36'sı çocuğunun hiç altını değiştirmediğini, %35'i ise hiçbir zaman tırnaklarını kesmediğini söylüyor. Çocukların fiziksel bakımına katılmayan babalar aynı zamanda ev içindeki diğer işleri de paylaşmıyorlar. Babaların yarısından fazlası hiç yemek yapmıyor ve ev temizliğine destek olmuyor. Sadece dört babadan biri çamaşır yıkama, çamaşır asma ve can silme işlerine yardımcı oluyor. Konu eğitim olduğunda ise babaların yüzde otuz beşi çocuklarının okul etkinliklerine ya hiç katılmadıklarını ya da nadir olarak katıldıklarını söylüyorlar. Babalar ev dışına çıktıklarında da durum çok farklı değil, genelde çocuklarıyla birlikte sokakta dolaşarak, akraba ziyaretleri gerçekleştirerek ve alışveriş merkezlerine giderek zaman geçiriyorlar. Çocuklara uygun sinema ve tiyatroya giden babaların oranı ise yalnızca yüzde otuz. Babaların çalışma saatleri uzun, çocuklarla birlikte geçirdikleri zaman gelişimlerini desteklemiyor. Araştırmaya göre yine babalar gün içinde ortalama 9 saat 20 dakikalarını işte geçiriyor, çocuklarına 2 saat 20 dakika ayırabiliyorlar. Ama çocukla geçirilen zamanın içeriği onların gelişimlerini destekleyecek nitelikte olmuyor. Babaların yalnızca %50'si çocuklarına masal ve hikayeler anlatıyor. %57'si ise çocuklarıyla birlikte kurmaca oyunlar oynamıyor. Babalık davranışını etkileyen bir diğer faktör de kadına karşı cinsiyetçi tutum. Babaların yüzde 78'i kadınların tabiatları gereği erkeklerden daha güçsüz olduğunu düşünüyor. Bazı babalar şöyle hafifçe vurmanın dövmek olmadığını düşünüyor. Ancak babaların büyük bir çoğunluğu da kendi babalarından gördükleri şiddeti unutamadıklarını ve bugün bile hatırladıklarını söylüyorlar. Babaların yüzde 58'i ilk baba olduklarında ne yapacaklarını bilmiyor. Araştırmanın en ilgisi, ilgi çekici sonuçlarından biri bu: Bu yüzde 58 ilk baba olduklarında ne yapacaklarını bilmiyor gibi hissetmiş olmalarını söylemişler. Babalar en çok çocuklarının zihinsel gelişimi konusunda desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Yüzde 30'u çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilecekleri alanlar isterken, yüzde 21'i ise çalışma saatlerinin çocuklarına vakit ayırabilecekleri şekilde düzenlenmesini istiyor. Ama öte yandan da babaların yarısı yasal hakları olan babalık iznini ya iş yerlerinden izin alamadıkları ya da yasayı bilmedikleri için kullanmıyorlar. Açev'in araştırması Türkiye'deki pek çok konuya ama özellikle yeni yetiştirdiğimiz kuşakları nasıl yetiştirdiğimize ve ne kadar ortak yetiştirdiğimize önemli bir ışık tutuyor. Biraz önce yaptığımız özet Burcu Gündüz'dendi. Burcu'ya ayrıca teşekkür ederiz bu özet için ama merak eden edenler mutlaka araştırmaya bir göz atsınlar diyelim. Ve... Hem Aç Evin'i araştırması hem de bu hafta sonu olan Babalar Günü'ne ithafen iki tane baba çocuk şarkısı çalalım. Biri Creed'in çocuğunu karşılamak için yazdığı With Arms Wide Open. İkincisi ise tabii ki hepinizin tahmin edeceği üzere Cat Stevens'tan Father and Son. Ondan sonra hemzeminde yine beraberiz. <gülüyor> Day. It seems my life is gonna change I close my eyes, begin to pray Then tears of joy stream down my face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 the times that I've cried. Keep it all 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında hemzeminde Damla Özler'le birliktesiniz. Yayın masamızda Feryal Kabil var ve dünyadan e, sivil toplum ve sosyal fayda haberleri vermeye devam ediyoruz. Birkaç ülkeye uğradık programın başında. Sri Lanka, Macaristan, Türkiye ve İsrail'de buralardan verdiğimiz haberlerden sonra. Şimdi de Avustralya'ya geçiyoruz. Avustralya kıtasından ilginç bir haber geldi. Ee, Avustralya hükümeti yeni bir yasa tasarısı e, devreye sokmayı planlıyor... Ve ve bu yasa tasarısı da ülkedeki pedofillerle ilgili. Özellikle e, Güney Asya e, çevresindeki çocukların... Sömürüldüğü seks ticareti nedeniyle e, pedofillerin ucuz bir biçimde seyahat ederek buralarda çocuk istismarına e, katkıda bulunmaları, çocuk istismarını ve bu sektörü sürdürülebilir kılmaları üzerine Avustralya hükümeti yeni bir yasa tasarısı hazırlamış. Bu yasa tasarısına göre şu anda ülkede ulusal e, kayıtlara girmiş olan 200 şey 20 bin e, pedofilin pasaportlarının iptal edilmesi gündemde. Başbakancıoğlu Bişyap'ın yaptığı açıklama e, bu insan haklarını ve sivil hakları e, askıya almak gibi görünüyor olabilir ancak hem küresel olarak çocuklarımızı korumak zorundayız hem bu ticaretin artık son bulması gerekiyor hem de Avustralya hükümeti üzerine düşeni yapmak durumunda. Bu nedenle kamu yararını ve sivil hakları e, iki kefeye koyduğumuzda burada kamu yararının daha ağır bastığını düşünüyoruz demiş bu yasa. ...dünyada bir ilk olacak. Şu anda tartışmaya açılmış durumda. Ee, tartışmanın sonucunda neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Avustralya'dan bu sefer de Güney Amerika'ya geçelim. Evet, büyük adımlarla dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz hemzeminde. Ee, Fernando Alves, The Citizen Network yani yurttaş ağının CEO'su Brezilya'daki... Brezilyalı e, özel sektörün sosyal yatırımlarını durdurduğunu söylemiş bir röportajında. Fernando Alves özellikle son iki yıldır e, özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarını, projelerini e, azalttığını, askıya aldığını ve e, bu nedenle de bu tür projeler yapan sivil toplum kuruluşlarının zor durumda olduğunu, var olan projelerin de sürdürülebilirliklerinin e, açmaza girdiğini söylemiş. ...bunu hem küresel politikalara hem de Brezilya'nın son yıllarda yaşadığı e, politik çalkalanmaya bağlamış olsa da... ...Alves ülkenin gelişimi için kamu, özel sektör e, ve sivil toplumun bir arada çalışması gerektiğini de ayrıca eklemiş. Ki bu neredeyse bütün dünyadaki bütün ülkeler, bütün toplumlar için geçerli kurallardan bir tanesi gibi görünüyor. Ve oldukça ilginç bir araştırma raporumuz daha var. Bu sefer rapor... Dünya Sağlık Örgütü'nden Dünya Sağlık Örgütü küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin her ne kadar e, yerel bazı e, olumlu sonuçlarının olsa da yani bazı bölgelerde daha az kış ölümlerinin görüleceğini, e, daha fazla e, yiyecek üretiminin olacağını ve bereketin tırnak içinde artacağını görüyor olsak da Toplam olarak baktığımızda dünyada küresel iklim değişikliğinin sonuçları çok ağır olacak insanlık için dedi. Ee, ve e, bununla ilgili tahminini de 2030-2050 yılları arasında küresel iklim değişikliğinin sonuçları nedeniyle... ...şu andaki ölüm sayısına yaklaşık yıllık olarak 250 bin kişinin daha ekleneceğini öngördüğünü söyledi. Bu 250 bin kişinin 38 bininin... E, daha yaşlı insanlar arasından olacağını ve fazla sıcaklar nedeniyle e, öleceğini, 48 bin ölümün e, diare nedeniyle yani ishal nedeniyle gerçekleşeceğini, 60 bin ölümün sıtma nedeniyle gerçekleşeceğini ve 95 bin ek ölümünde e, maalesef yetersiz beslenmeden, yani çocukluktaki yetersiz beslenme koşullarından dolayı e, ortaya çıkacağını söyledi Dünya Sağlık Örgütü. Bu ıı, rakamlarını da yeni yaptığı bir araştırmasına dayandırıyor. Ee, yaklaşık 50 yıldır insan etkinliklerinin ve tabii ki fosil yakıtların dünyanın geleceğine olumsuz bir ıı, katkı yaptığını ve bunun hemen durdurulması gerektiğini, iklim değişikliğinin ıı, ölüm sayısındaki artışa sebep olacağını söyleyen Dünya Sa Sağlık Örgütü ıı, tüm küresel partnerleri bu konuda aksiyon almaya çağırdı. Tabii Donald Trump'ın açıklamasından sonra oldukça da ilgi çekici bir açıklama olduğunu söyleyebiliriz. Kimler risk altında sorusuna da şöyle bir cevap vermiş Dünya Sağlık Örgütü ama bu cevap biraz yuvarlak olmuş. Şöyle ki tabii ki hepimizin bildiği üzere öncelikle küçük adalarda yaşayan ve gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanlar kıyı bölgelerinde yaşayan insanlar büyük şehirlerde yani mega City dediğimiz mega kentlerde yaşayan insanlar dağlarda yaşayan ve kutup bölgelerinde yaşayan insanlar özel olarak risk altında demiş ama bu da dünyanın epey büyük bir kısmını kapsıyor zaten bir başka haberimiz bu kadar haberden sonra ağır haberden sonra sevimli bir haber verelim aslında konu sevimli değil ancak gençlerin projelerinin yaratıcılığı bazen gerçekten parmak ısırtıyor bunu söylemekte fayda var Tayvan'daki bir grup öğrenci ülkedeki kirli suları alarak dondurdular ve dondurma haline getirdiler bunların da resimlerini çekerek paylaşıyorlar bu bildiğimiz tahta çubuklara takılan dondurmalar vardır onlardan yapmışlar ve her bir nehrinin her bir ...kirli suyun adını da altına yazmışlar. Ayrıca da bu dondurmadaki zehirleri de listelemişler. Kısacası sularımızı kirletmeye böyle devam ettiğimiz sürece... ...dondurmalarımız da artık bu türden olacak diye öngörebiliriz. Son iki haberimiz Türkiye'den hemzeminde. Birincisi e, Çağdaş Hukukçular Derneği... ...Tv yayın hayatına 22 Haziran'da başlıyor. E, KHK ile kapatılmıştı biliyorsunuz Çağdaş Hukukçular Derneği... ...internet üzerinden televizyon formatında yayın hayatına başlayacakmış. E, kurulacak kanalın ismi de Çağdaş Hukukçular Derneği yani CHD TV olacakmış. Son olarak da bir dayanışma çağrısı... ...kadın kadına mülteci mutfağa gönüllü çağrısı yaptı. Biz de buradan hemzeminden duyuralım. Çağrı şöyle... Kadın kadına mülteci mutfağı olarak çıktığımız bu yolda ev yapımı reçel ve turşularımızın umut vermeye devam etmesi için dayanışmanıza ihtiyacımız var. Suriye'den başlayıp dünyanın çeşitli yerlerine uzanan yolculuğumuzda Ok Meydanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde buluşmuş kadınlar olarak uzun süredir dayanışmayı örüyoruz. Komşuluğumuzla başlayan ilişkileri hayatımızı kazanma iradesine dönüştürme fikrini kadın kadına mülteci mutfağıyla yaşama geçirmiştik. Ekim ayından beri savaşa, sürgüne, sınırlara karşı kadın dayanışmasının, bir aradılığın ve umudun reçellerini üretiyoruz. Bizlere destek olan kafe ve kolektiflerde reçel ve turşularımızı sergiliyor. Üretimde yeni yöntemler öğreniyoruz. Ancak dayanışmanıza ve gönüllülüğünüze ihtiyacımız var diyor kadın kadına mülteci mutfağı. Evet bugün de bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya hemzeminde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.